من يهده الله فلا مضلله، ومن يضل فلا هادئله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل محدثة بدع، وكل بدع ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aadan Allahu ve iyi akum minen Allah bizi ve sizi ateşten korusun. Ses azmiyle. Ses nasıl? Tamam. Tamam. Bundan önceki ders imana giriş şeklinde olmuştu. Yine iman, İslam, akide, tevhid din diye karıştırılan aynı anlama delalet ettiği düşünülen bazı kelimeleri öncelikli olarak yakalayabilmek için bunların hepsinden önce birer küçük mukaddime şeklinde bir şeyler sunmayı düşündüm. Çünkü bizde birisinin iman etti, İslam'a girdi, Müslüman oldu ifadesi, kelime-i tevhidi telefuzla başlar. O kişiye hemen, sathi olarak yüzeysel, içerik olarak gerçeklerinden soyutlanmış, birkaç kelimelik bir cümlenin telefuzu istenilir. Yani, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Veyahut yahut eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu kelimeler telaffuz edilir. Ve o kişi de bununla Müslüman olur. Tabii ki bu telaffuz kelimeyi telaffuz eden Müslüman olur. Ama bu kelimeyi nasıl telaffuz etmesi gerekiyor? Nasıl telaffuz etmesi gerekiyor derken ahenkli bir şekilde yani belli bir pegani ile teleffüz etme değildir. Bu kelimeyi teleffüz ederken neyi kabul neyi reddettiğini aleyhinde ve lehinde neyin işlediğini en azından bu kelimenin içeriğindeki olan anlaması gereken hakikatleri yakalaması gerekiyor. Ana hatlarıyla. Yani şöyle diyebiliriz Allah'tan gayrı katiyetle bir ilah edinmemelidir. Bu nasıl olur? Allah'tan gayrı ilah da mı var? Eğer insanlar Allah'tan gayrı ilah edinmiş olmasalardı Allah Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini bize tekrarlattırmazdı. Veyahut gelen bütün nebilere bakın. Ki hepsinin yollanılış sebebi Allah'a ibadet ve Allah'tan gayrına ilah edinerek ibadetten sakındırmaktır. Ve Kur'an'da, sünnette zikredildiği kadarıyla her nebinin ümmetiyle arasındaki olan olaylara baktığınızda bu insanlar Allah'a inanan kimseler ama Allah'tan gayri ilahlar edinerek ona ortak koşmuş kimseler olarak görünüyor. Allah Resulü'nün ortamına baktığınızda insanlar La ilahe illallah davet edildiklerinde Kulu La ilahe illallah Tuflihu La ilahe illallah tein felah bulun o toplum bunu anlıyordu, içeriğini de anlıyorlardı. Neyi kabul, neyi reddettiklerini de biliyorlardı. Ama bu ortamda bu kelimeyi o denli telefuz ediyoruz ki, bütün hakikatlerinden tecrüt edilmiş, soyutlanmış bir şekliyle, bu, tele, bu kelimeyi teleffüz ettiğini bitmişindir. Yani, dünya ve ahiret necata ulaşmışındır şeklinde düşünülür. İyi bilinmelidir ki kelime-i tevhid veya kelime-i dediğimiz la ilahe illallah medlulü. Yani delalet ettiği şey, bununla ne itiraf ediliyor, neyi kabul ediyorsun, neyi inkar ediyorsun, bilme zorundasın. Çünkü ben bunu reddettim diyerek ben reddediyorum her şeyi diyerek, neleri reddettiğini bilmezsen, neyi kabul ettiğini bilmezsen, telefuz ettiğin bu kelimenin bir anlamı olmuyor. Önce bunu kelime ve cümle olarak delalet ettiği manası lazım ve mütelazımları her rüknün lazımı müstakillen ve rükünlerinin birbirine lazımlılıkları muktezası, gereği bizden istediği bir, neyse, yani cümle olarak edasını sahip kılan şartları bilerek mükellef kılındığımız bir kelimedir. Bu ne anlama geliyor? La ilahe illallah denildiğinde önce bu kelimenin içindeki geçen ilah kelimesini anlamalıyız ilah kelimesinin anlaşılmış olması gerekiyor. Sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Yani tek ilah odur. Tek ma'bud odur derken burada bizim ibadeti de anlamamız gerekiyor. Çünkü ilah kelimesi burada kelime olarak aslı elehedir. Yani abede dâne anlamındadır. İlah ise fi'alun vezninden aynen kitabun gibi mef'ul yani mektubun anlamındadır. Me'luhun yani Allah'tan başka ibadet edilecek hak bir mabud yoktur. Eğer mücerred olarak bunun ifade ettiği anlamı yakalarsak bu şekilde, en azından her kelimenin arkasına üç tane soru işareti koyuyorsunuz. İlah ne anlama geliyor? Bazen derslerde dikkatinizi çektiyse, bu toplum ezberden de bu kelimenin Türkçesini biliyor. La ilahe illallah ne demektir dediğinizde, Allah'tan başka ilah yok demektir diyor. Ama o top, bu toplum bunun anlamını bilmediği için bunu uygulamasında Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlıyor. Neden? İlah kelimesinin anlamını bilmediği içindir. Allah hak mabuddur. Hak olan ilahtır. Onun için Allah'tan gayrı ilahlar edinmemek gerekir. Ha demek ki Allah'tan gayrı ilahlar ediniliyor ki Allah böyle bir sözü insanlara hitap ederek dikkat edin. Allah'tan başka sizin ilahınız yoktur. İbadet edeceğiniz bir mabudunuz yoktur. Sakın ha Allah'tan gayrı ibadet edindiğiniz şeyler edinmeyin. O zaman ilahın anlamı Mutlak bilinmelidir ki sakındırıldığımız şey veyahut emrolunduğumuz şeyle sakındırıldığımız şeyi birbirinden tebrik edelim. Öyle oluyor ki burada ilah kelimesinin anlamını Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlar ve tatbik ederse emrolunduğumuz ile sakındırılmış olduğumuz şeyler birbirine karıştırılıyor. Çünkü bu kelimeyi önce ilah kelimesini ele aldığımızda Arapça bilmeniz gerekmiyor illa. Arapça bunu beş dakikada anlatırsınız. Elehe kelime, bu ilah kelimesinin aslı elehedir. Yani abededir. Yani danedir. Yani bu din kelimesinin aslı dane o da ibadet etme anlamındadır. Yani kulluk etme anlamında. Açın Kur'an'ı Sadece ilah kelimesinin geçtiği yerlere bakacaksınız. O ilah kelimesini o ayetin bütünlüğü içerisinde ele alıp da ilah kelimesinin hangi anlamda nasıl neler için kullanıldığını görürsünüz. Genel anlamda Kur'an'da ilah kelimesi ekseriyetle salih kimseler için kullanılan bir kelime. Yani Allah ile aralarında şefaatçi, vasıta edindikleri, salih oldukları zannedilen kimseler için kullanılıyor. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hasretten yollanıldığı Mekkeliler nezdinde salih kimseler için kullanılıyor. Açın Nuh Suresine bakın. Allah'tan gayrı Nesr, Yağus, bunları ilah edinmişlerdi. Bunlar kimlerdi? Adem'den sonra yaşamış salih kimseler. Bunlar vefat ettikten sonra o kavim o kavme şeytan gelerek diyor ki ister misiniz size bunların resimlerini, suretlerini yapalım bulunduğunuz meclislere asın onlara baktıkça daha çok ibadette gayretiniz şefkiniz artar aynen böyle yapıyorlar ve daha sonra da onlar ibadet edilir konuma geliyor yani ibadet etmeye başlıyorlar burada da şunu anlamanız gerekir ki bunlara ibadet etmeye başladılar derken İlla onların karşısına geçip rükû secde etmiyorlardı. Bizi yaratan bunlar, rızıklandıran bunlar, öldüren dirilten bunlar demiyorlardı katiyetle. Ekseriyetle bu tip ilah edilme olayı, Allah ile kendi aralarında şefaatçi vasıta edinmeleri, hayrın celbinde, şerrin definde aracı oldukları düşünülüyordu. Ama Allah, bunları Allah'tan gayri ilahlar olarak tavsiye ediyor. İnsanların Allah'tan gayri ilahlar edindiklerini ve onlara ibadet ettiklerini söylüyor. Bunlar salih kimselerdi diyor. Allah Resulü'nün hasreten yollanıldığı Mekkelilerde ise onlar Allah'tan gayri ilahlar edindiler denilirken Lat, Uzza, Ubel, Menat düşünülüyor. Bunlar da salih kimselerde Bukhari'de, İbn Abbas'tan gelen rivayette. Ha insanlar ne ne yapmışlardı bunları? Allah'la kendi aralarında aracı. Allah katında sevgili şef şefaati makbul, niyazları makbul kimseler olarak düşünüyorlardı. Böylece bunları bunlarla tevessül ediyorlardı. Ama Allah Allah'tan gayrı ilah edindiler derken Mekkeliler için kastetti Latu Uzzay Maneatı Allah'tan gayrı ilahlar edindiler. Bunlara ibadet ettiler. Bakıyorsunuz ibadet kelimesinin de içinin anlaşılması gerekir burada. Ha bir ibadet mevzubayız. Ama bizim toplumumuzda ibadet kelimesi yeterince anlaşılmadığı için ibadetten cüz olan bazı fiil ve hareketlere ıtlak edilen bir isim oluyor. Yani namaz, oruç, sekat, haç gibi sadece birkaç şey ibadet olarak düşünülüyor. Halbuki böyle değil. En azından iman boyutunda kulluğun tarihini yakalamak istiyorsanız İbn-i El-Ubudiye isimli bir kitabı var. O kitabı açın ibadeti tarif ederken şöyle diyor ismun on. önce diyor ki ibadet cami bir isimdir cami bir isim ne anlama geliyor muhteviyatında birçok müsemması olan sözlü ve fiili şeylerin adıdır bir tanenin adı değildir bir tek cüzün adı değildir bir tek kelimenin adı değildir bir tek fiilin adı değildir Allah'ın sevip, razı olduğu, kavli ve fiili, zahiri ve batini, her şeye verilen bir isimdir, diyor. Bu da gösteriyor ki, ibadet, Allah'ın hoşuna giden, razı olduğu, sözlü ve fiili, aşikar ve gizli ne olursa olsun, Bunların hepsine toptan ibadet diyoruz. İbadet kelimesi bunların adıdır. İşte bunlardan herhangi birini toptan değil, o herhangi birinden bir cüzünü dahi Allah'tan gayrına takdim edecek olursan ki Allah o mesele hakkında bir hüküm indirmediği halde indirmediği halde Ondan nasip ayıracak olursa o nasip ayıran kişi o nasip ayırdığı şeyi ilah edinmiş oluyor. Yani ibadet ettiği şey olarak kabul etmiş oluyor. O söz fiil neyse artık ona ayırdığı takdim etti. O da ibadet eylemi oluyor. Mekkelilere baktığınızda Mekkelilerin bu mevzudaki hataları Allah ile aralarında şefaatçiler edilmesi. Hem de Allah'ın indirdiği kadar müsaade ettiği şekliyle de değil. Ha, nerede ne kadar şefaat edebileceğini de nerede ne kadar vesile olabileceği meşru ve gayri meşruyu ayırt etmeden bir uygulamaya düştükleri için onları şefaatçiler edinmişlerdi. Onları katiyetle yaratıcı edinmemişlerdi. Razzak edinmemişlerdi. Bizi öldüren, dirilten diye bir isim nisbette bulunmuyorlardı. Sadece Allah'la aralarında Allah'a daha çok yaklaşabilmek için edindikleri vesilelerdi. Ha onlara da Allah'tan gayri ilahlar edindiler, onlara ibadet ettiler diyor. Burada bu kelimelerin, ilah kelimesinin hasreten Türkçe meallere baktığınızda tercihmesinin ekseriyetle Allah'tan gayrı putlar edindiler sözü bu kelimenin karşılığı değildir. Hemen put denildiğinde biz ne anlıyoruz? Amerikalı yerlilerin taştan ağaçtan yontup karşısına geçip boylu boyunca önünde yatıp uzanıp yuku ve secde etmelerini zannediyoruz katiyetle böyle değil. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Resulü ile Mekkeliler arasındaki soruna baktığınız zaman bunlar salih kimseleri Allah ile kendi aralarında şefaatçi aracı edinmeleridir sorun. Ha Bakıyorsunuz ilah kelimesi İsa ile anası için de kullanılıyor. Meryem Aleyhisselam için. Yani Hristiyanlar İsa Aleyhisselam ile anası Meryem'i Allah'tan gayrı ilah edinmişlerdi. Bakıyorsunuz beni İsrail denizden kurtulduktan sonra bir ilah edinilmelisini istiyorlar. Bakıyorsunuz kendi nefsini ilah edineni gördünüz mü diyor. Yani ilah kelimesi Allah'a takdim etmekle mükellef olduğun ibadetlerin herhangi birisinin bir tek cüzünde onlara takdim etmektir diyor. İşte bu ilah edilmek ve ona kulluk eylemini takdim, takdim etme anlamında yorumlanıyor. O zaman biz la ilahe illallah derken Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur derken sözümüzde de fiilimizde de Mesela sözümüzde şöyle. Allah'tan başka gaybi bilen yoktur. Çünkü ve ma ya'lemu'l İllallah. Allah'tan başka gaybi kimse bilmez. Eğer sözlü şeyhim kalpten geçeni bilir dediğiniz an siz istediğiniz kadar telaffuz etmek ya ettiğiniz la ilahe illallah kelimesinin size fayda vermeyeceğini düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sen bunu telaffuz ediyorsun ama sözlü ondan gayrı birinin gaybı bildiğini veyahut Allah'tan gayrından yardım istiyorsun ki buna sadece Allah muktedirdir. Allah'tan başkasını tevekkül, tevekkül edip güveniyorsun. Aynen lisanen telefuz ettiğin gibi senin sözlü fiili olarak hiçbir şekilde senden Allah'tan gayrını ilah edinen ona takdim edilen bir tek cüz dahi ibadet olmaması gerekiyor. Bunun içindir ki bilakis bu kelimeyi telefuz ederken bu kelimeyi ikrar edenin neleri kabul ve neyi reddettiğini bilmesi gerekir. Çünkü bilmeden rastgele bu kelimeyi telaffuz etmez hiçbir anlam taşımaz. Şöyle diyelim Türkiye Cumhuriyeti'ni ben devlet olarak tanıyorum deseniz onun koyduğu kanunlardan birisine ters düşseniz bu sözünüzle bu fiiliniz çelişmez mi? Tabii ki çelişir. Seni o fiil işlemekten cezalandırırlar. Türkiye benim devletimdir diyorsun. Başka bir devlet kabul etmiyorum diyorsun. Onun koyduğu kanunlara ayet etmiyorsun, itaat etmiyorsun. Yasaklarından sakınmıyorsun. Her ne kadar lisanen onun meşruiyetini telaffuz etmiş bile olsa tatbikinde meşruiyet hakkı vermiyorsun. Maalesef başkalarının hakları gündeme geliyor. Yani işte bu denli en basiti sadakat gösterme gösterdiğimizi zannettiğimiz, düşündüğümüz şeylere takdim edilen sadakati bizi hiç yoktan yaratan, yarattıktan sonra bizim ruhumuzu kabzedecek, ahirette tekrar diriltip bizi hesaba çekecek, bizi ve bizden öncekileri yaratan Rabb'a karşı da sorumluluğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Yani biz emir kuluyuz derken biz öncelikle onun kuluyuz. Ve ondan sonra da hiçbir kimsenin kulu değiliz. Yani öncelikli de onun kuluyuz. Nihayet olarak da biz onun kuluyuz. Onun dışında hiçbir kimseye kulluk eylemimizden ne söz ne de fiil bunlardan zerre kadar bir dahi takdim edemeyiz. Etmemiz mümkün değildir. O zaman önce bu kelimenin yani bu cümledeki zikredilen kelimelerin Allah'tan gayrı ilah yoktur derken bunu bilmemiz gerekir. Yani önce Allah'ı tanıyacağız. Onu tanırken ondan başka ilah yoktur ancak reddedebiliriz. Yani önce iman etmemiz gerekir. Ondan sonra onu birleyebilelim. Önce iman etmemiz gerekir. Ondan sonra imanı bozan şeyleri bilelim. Onu birlememiz gerekir. Öğrenmemiz gerekir. Sonra o birlemeyi zedeleyen şirkten sakınabilelim. Burada da şunu korur. Biz Allah'ı zaten tanıyamayız. Onu ancak isim ve sıfatlarıyla yani rububiyetiyle, isim ve sıfatlarıyla, onu biz uluhiyetiyle birleriz. Yani rububiyetine inanırız, isim ve sıfatlarına inanırız, uluhiyetine inanırız. Aynen de onu rububiyetinde birleriz, isim ve sıfatlarında birler ve uluhiyetinde birleriz. İsim ve sıfatları tanırsak ona iman o imanı da birlersek sadece o diyerek hareket edersek ondan başka hiçbir kimseye böyle bir imanı besleyemeyiz. Onun gereği olan tatbik ne varsa ondan başkasına bunu takdim edemeyiz. Yani razzak olarak onu bilirsek ne bir razzak olduğunu bilirsek, kainatta yarattığı her şeyin razzakının, rızk vericisinin o olduğunu bilirsek, ondan sonra elleri açar, rızkı ondan isteriz. Eğer tek rızkı veren ise ki o, onun verdiğini hiçbir kimse bizden alamaz, onun vermediğini de hiçbir kimse bize veremez. O verir ancak o mahrum eder o zaman güvenilmesi gereken de o. İşte bu isimde, bu sıfatta ona hiçbir ortak edinemeyiz. Hiçbir iş sahibi, çalıştığımız işin karşılığını veren iş sahibi, bize yiyecek getiren babamız, göğsünden emziren annemiz, bizim rızkımızı veren değil, Rızkı veren Allah, Allah bunları sadece sebep kılmıştır. Hiçbir şekilde burada Allah'a ait olan bir şeyi Allah'tan gayrına nispet edemeyiz. Annemiz sadece sütün taşıyıcısıdır. Onun göğsünde sütü yaratan da Allah'tır. Babamızın işini kolaylaştıran, ona rızkı veren bizim rızkımızı da onun emanetine takdim eden Allah'tır. İş sahibine de bizim rızkımımızı onun sorumluluğuna veren, onun eliyle bize ulaştırmayı kasteden Allah'tır. Onu vasıta olarak kılmıştır. Bunda onu belki deniyor, imtihan ediyor. Ama bize ulaşmasındaki vesile kıldığı şeyler ne olursa olsun şükredilecekler değildir. Razak olarak bilinecekler değildir bunu bütün isim ve sıfatlarında aynen böyle düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. O zaman neyi kabul ve reddettiğimizi bilirsek, haddül fasıl dediğimiz çizgiyi yakalamış oluruz. Yani iman ile küfür, şirk ile tevhid arasındaki çizginin Belirle, belirginliği ortaya çıkar bizim nazarımızda. O kadar ince de, ince olmasına rağmen ne kadar ince olursa olsun nerede Allah'a uluhiyetine zede gelecek, şirke düşeceğiz. Öyle bir piste bulaşacağız. Hemen duracağımız yeri biliriz. Eğer bu kelime bilerek telaffuz edilmezse bilerek neyi kabul ve reddettiğimizi düşünemezsek bu kelimenin telaffuzunun bize getireceği hiçbir fayda yoktur. mütelazımı denilince yani Allah'ın sadece Allahu azze ve celle'nin ilahlığını kabul etmek ispattır Onun ilahlığını ispat ettikten sonra gayrının ilahlığını nefretmek gerekir. Sadece ispat olsa nefi olmasa bu geçersizdir. Sadece nefi olsa tekfircilerdeki gibi, tekfircilerdeki hakim olan sadece nefidir. Çünkü sadece küfürden sakındırırlar. Şirkten sakındırırlar ama iman etmeyi öğretmezler ve Allah'ı birlemeyi öğretmezler. İşte her kelimenin bir müte lazımı var. Sonra bu kelimeler de birbirinin mütealazımlarıdır. Birisi olmayı ol, olsa, öbürküsü olmasa aynen şöyle. Bakın mektebilerin hayatına ispat olarak her şey var. Allah'ın halıkları olarak kabul ediyorlar. Razıkları olarak kabul ediyorlar. Malikül mülk olarak kabul ediyorlar. Muhyilmüt olarak kabul ediyorlar. Müdebbürül emr olarak kabul ediyorlar. Hatta birçok ibadet şekilleriyle de ona kulluklarını takdim ediyorlar. Ama bir tane de, bir iki şeyde ona ortak koşmaları, aracı ve şefaatçi edilmeleri bakın Mekkelilerde en çok gündeme gelen göze çarpan şirk dediğimiz şey şefaat vesile, yani tevessül meselesidir. Ha, Mekkelilerde ispat var ama nefi yoktu. Zamanımızda da böyle bir pisliğe düşen tekvircilerde nefi var ama ispatı yapamak tadına. Yani abdesti öğretmeden önce abdesti bozan şeylerle uğraşıyorlar. Allah'tan gayrından ilahlığı nefyetme, bu iki rütmin birbirine lazımlılığı. Yani Allah-u ve Celle'nin ilahlığını ispat etsen dahi nefret edemiyorsan başkalarının ilahlığını bu sözde hiçbir fayda bulunmuyor. Yani yakalayamıyorsunuz. Eğer yaratılış gayemiz ve ebedi saadetimizin teminatı olan kulluk sadece bu kelimeyi kabul ve itiraf olsaydı sadece la ilahe illallah demek olsaydı Allah'ı bilme ve Allah'ı birleme sadece bu kelimenin teleffuzundan ibaret olsaydı Adem aleyhisselamdan zamanımıza kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan iman ve küfür, tevhid ve şirk mücadelesinin sebebi olarak bu kelimenin sadece de edilmemesi olsaydı Adem a.s.m'dan Muhammed a.s.m'e kadar gelen bütün Nebi ve Resullerin mücadelesi anlamsız olurdu. Ve İslam dini de böylelikle hafife alınmış olurdu. Hakikat şudur ki İman ehli ile küfür ehli, şirk ehli ile tevhid ehli arasındaki ebedi mücadele müsemmasız bir isim değil, bir ismin kavgası değil. Belki o ismin müsemması olan içeriği içindir mücadele. Eğer yine diyelim hakikat şudur ki iman ehliyle, küfür ehli, şirk ehliyle, tevhid ehli arasındaki ebedi mücadele, müsemmasız bir isim, gayesiz bir vesile ve mücerrek bir intisaptan ibaret değildir. Kelime-i tevhidi, teleffuz ile başlayan, delalet ettiği mana, lazımları, mütelazımları, ve muktezası hayatımızın her anını ihata eden, kuşatan Allah'ı bilme ve birleme eylemidir. Her kim bu kelime-i tevhidi, kalple itikad, yani kalple birler, imandaki kullandığımız kelimeyi, yani kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik yerine, her kim bu kelime-i tevhidi kalple itikat yani birler, dil ile ikrar, yani dil ile birler, yani azalar ile amel eder, yani cevarih ile birlerse, ispat ve nefyin mütelazımına, muktezası olan emirlere, intisal, emirlere uyma, neylerden iştinaba, sakınmaya, inkiyat duyarak, yani hiç tereddüt etmeden, emredileni yapar, yasaklanandan sakınırsa, dünya ve ahiret hayatının saadet teminatı olur bu. İşte o zaman, hani Muaz İbni Cebele sorduğu gibi, Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Veyahut, kulların Allah üzerindeki haklarını bildin mi derken, kasıt bu. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ona hiçbir şey ortak koşmamaktır. Kulların Allah üzerindeki hakları, ona ortak koşmayan kullarına azap etmemesidir. İşte bu kelimeyle İslam'a girer, hayatının sonuna kadar bu kelime üzere olur, aynı milvan üzere olur ve son nefesini de bu kelime ile mühürlerse. O kişi Rabbinden cennete girmeyi taahhüd eder. Azap edilmemeyi ta taahhüd eder. Ve Halık'ın, Halık'ının yaratıcısının üzerinde de zayi edilmesi mümkün olmayan azap edilmeme hakkına sahip olur. Tevhid Allah'ı bilme ve birleme eyleme Kainatın yaratıcısının insanoğlunu yarattığı tek gayedir. Kitap ve sayfelerin indiriliş hikmeti budur. Bunları tebliğ ve beyan ile gönderilen resullerin de ilk vazifesi budur. Binaenaleyh mükellef olan her insan indirilen kitap ve bunları tebliğ eden resuller ve varisleri tarafından ilk davet edildikleri, ilk öğrenme mecburiyetinde oldukları, İslam'a girmek için ilk telaffuz etmeleri gereken, dünya hayatının devamı müddetince üzerinde daim olmaları lazım gelen, dünya hayatını da terk ederken, ahiret kapısı olan berzak alemine intikal ederken, üzerinde olmaları gereken tek vacip budur. Allah'ı bilme ve birleme biz bu iki kelimeyi birbirinden ciddiyetle ayırt ediyoruz. Allah'ı bilme, birleme başka şeydir. Bilme başkadır, birleme başkadır. Veya şöyle deriz, Allah'ı bir bilme başkadır, Allah'ı birleme başla başkadır. İnsanlar Allah'ı biliyorlar. Yani onun vahdaniyetine inanıyorlar bir olduğuna. Nuh aleyhisselamdan başlayın. Muhammed aleyhisselatu vesselama kadar Kur'an'da zikri geçen bütün ümmetlere bakın. Allah'ın bir olduğunda zerre kadar bir ihtilaf ve sorunları yoktur. Sorunları Allah'ı bir bilme değil, Allah'ı birlemededir. Bizim insanımız ise şu an burada Allah'ı bir bilmeyi tevhid olarak düşünüyorlar. Haluk ki bu onun vahtaniyetine inanmadır. Firavun bile onun varlığına böyle bir olduğuna inanıyordu. Yani ilahatta tek örnekte gösterilen Firavun dahi bir Rab'bin varlığını, onun tek bir Rab olduğunu çok iyi biliyordu. Allah'ı bilme ve birleme yaratılış gayesi olan kulluğun bu önemine rağmen dünya yaşamında hiç değeri olmayan şeylere gösterdiği ihtimamı dünya ve ahiret saadetinin teminatı olan kulluğa göstermeyenler, göstermeyen insanoğlu ne büyük bir kayıptı olduğunu idrak edemeyişinin tek sebebi muhakkak ki cehalettir. Tabii ki bu cehalet kelime-i tevhidin harflerinin teleffuzunda değil. Çünkü teleffuzda bir Alman'a bile bunu teleffuz ettirirsin. Bir Çinli'ye bile telefuz ettirirsin. Okuma yazma bilmeyen birisine de telefuz ettirirsin bunu. Yani la ilahe illallah teleffuz etmekle değil. Bilakis lafzın delalet ettiği manaya lazım ve mütelazımına ve muktizasına dönüktür. Yani cahillik bunun manasına lazımına, muktezasına dönüktür. Lafza dönük değil. Kendilerine babadan intikal miras veya genel anlamda Müslüman olan bir beldede doğmanın kazandırdığı imtiyazla kendilerini İslam'a nispet edenlerin kısma azamı kelime-i tevhid'i mücerret bir telaffuzla İslam'a girme ve Müslüman olma ve böylece ölme yeterli görmektedirler. Hayatları boyunca da bu kelimenin delalet ettiği manaya, lazımına, mütelazımlarına, ve muktezasına, ters düşmelerine rağmen, yani mücerreden bu kelifi, kelimeyi telaffuz etmelerinden dolayı, bununla hayatları boyunca bu kelimeyi söylemeleri, böyle ölmelerini, Müslüman olma ve böylece ölme yeterli görmektedirler. Hayatları boyunca da bu kelimenin delalet ettiği manaya lazımına ve mütelazımına, muktezasına terk düşmelerine rağmen kendilerini Müslüman görmektedirler. Yani tevhid ehli ehli görmektedirler. mücerret bir la ilahe illallah'ın telaffuzunun yeterli olduğunu zannederek kendilerini anlatmaktadırlar. Ha, bu sözün korku ile de gerçekten inanmadan da telefuzunun insana bir faydası var. Aynen Ubaidülmüsa mitin naklettiği rivayette Usame'nin öldürdüğü adam gibi. Biz burada bu kelimenin yeterliliğinden konuşuyoruz. Müceret bir La ilahe illallah'ın teleffuzunun yeterli olduğunu zannetme. Böyle düşünenler kendilerini aldatmaktadırlar. Veya ilim ehli olduğu zannedilen kimseler tarafından hüsnüdanla hareket edelim. Kasıtsız cehaletten aldatılmaktadırlar. Hem de iddialarına am ifadeli, genel ifadeli bir nası mutlak olduğu zannedilerek her kim La ilahe illallah derse cennette girer gibi nasları kullanarak bu saptırmayı güya Allah Resulü'nün sözlerine dayandırdıkları vehmini vererek Allah ve Resulü adına yapmaktadırlar. Usulde de mukarrer olan bir kaide vardır. Sebebin, hük sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda yani sebep ve hüküm nedir? Men kâle la ilahe illallah. Burada sebep neymiş? La ilahe illallah demek. Her kim la ilahe illallah derse hüküm nedir? Dakalar cennet, cennete girer. Sebebin ve hükmün bir olduğu naslarda mutlak olan naslar mukayyede haml olunur. Yani onu takkide alan naslarla beraber düşünülür. Öyle anlaşılır. Yani mutlak mana ifade eden nasların yanında sebep ve hükmü bir olan takyit edici, kayda alan sahir nasların varlığında mutlak, sınırsız mana ifade eden mukayyet manada manaya hamledilir. Kelime-i tezhidin vücubiyeti, farziyeti diyelim, fazileti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin umumuna bakacak olursak, <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın çocuklar. Evet. İsterseniz burada bunu durduralım. Çünkü yeni bir başlık başlıyor. İnanın geçen hafta dersi aksattım. Bu hafta da aksatmamak için. Artık benim bu rahatsızlık müzmin bir rahatsızlık. Ben de rahatsızım demekten artık ıı, utanmaya başladım. Böyle idare edin amin. Evet çocuklar Subhaneke Allahumme ve ve eşhedü en ilaha illa ve etubu